Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhabalar. 15 günde bir çarşamba günleri saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini paylaştığımız, gerçek insan öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Her programımızda birbirinden kıymetli, değerli yaşam öykülerini sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. İlham veren yaşam öykülerini konu etmeye çalışıyoruz ve bu öyküleri Öyküleri bizzat yaşayan kişilerin kendi ağzından, öykülerin kahramanlarından dinlemeye çalışıyoruz. Bugün de programımızda yine özel bir konuğumuz var, yine değerli bir ismimiz var. İknur Çoralar konuğumuz, sevgili İknur Hanım hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katılmayı kabul ettiniz, yaşam öykünüzü paylaşmayı kabul ettiniz. Bugün dinleyicilerimiz merakla bekliyorlardır eminim şu anda. İlk Nuran'ımın acaba nasıl ilginç bir yaşam öyküsü var? Nedir acaba bu programa konuk olmasını neden sebep olan şey diye merak ediyorlardır muhakkak. Dolayısıyla sormak istiyorum İlk Hanım'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? 28 Ekim 1975 yılında İzmir merkez doğumluyum, e, Gültepe'de doğmuşum. Böylelikle merhaba diyerek hayata başladım. Nasıldı ee, o zamanlar 18... İzmir diye sorayım hemen size. Doğduğunuzda, çocukluğunuzda siz daha küçükken o yılların İzmiri, 70'li yılların sonlarına doğru İzmir nasıl bir şehirde? 70'li yılların sonuna doğru bir kere çocukluğunuzu çok güzel yaşayabileceğiniz, hayallerinizin çok rahat rahat kurabileceğiniz, yaşaması çok kolay, büyüklerimizin çocuklarını sokağa saldığı zaman hiç korkmadığı bir İzmir'di. Ulaşımı, havası, denizi ya da biz o zaman çok daha farklı algılıyorduk ama çok değişiklikler var tabii ki İzmir'de. O zamanlar daha güzeldi, daha iyi, daha güzel hissedebiliyorduk en azından. Ne güzel. Peki nasıl bir çocukluk dönemi geçirdiniz? Nasıl bir çocukluk dönemi geçirdim? Dediğim gibi beş buçuk beş buçuk yaşında Balçova'ya taşındık Gültepe'den. Taşınmışız daha doğrusu. Çok az böyle hayalmel hatırlıyorum ilk zamanlarını. Fakat Balçova o zaman bir köy gibi yerdi. Her tarafta hayvan avılları, işte seralar. Biz annemler bize derdi git domates al ya da işte sebze o dönemin sebzesi neyse on al dediğinde hiç tartı bilmezdik mesela ben tartı bilmeden e, çocukluğumu geçirdim peygamber usulü ve bizim elimize torba verirdi tarla sahibi gidin koparın 10 tane 20 tane ürününe göre adete göre onları toplayın derdi ve biz birer ikişer tane de yerdik domatesler ya da meyveler ne varsa e, gazoz kapatları oynayarak ben inanılmaz e, yağmurlar yağdıktan sonra Çivi oynamayı çok severdim. Yakar topu oynayarak ve biz e, Balçova'da oturduğumuz yerde 54 daireydi. 16 kızdık. Evet. Düşünün ki 16 kızın bir araya geldiğinde oynadığı şenlikli oyunları ve hepimiz de genç kız olduk tabii. Aynı dönemde. Muhteşemdi. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Çocukluğunu doya doya yaşayan, sokakta o mahalle kültürüyle büyüyen, dayanışmanın olduğu yıllar ve e, bugünün çocuklarına nazaran... E, ...sokakta oyun oynayabilen... E, ...o sokağın tadını... ...doya doya çıkarabilen bir çocukluk yaşadınız... ...peki o yıllarda okullarınız nasıldı... ...nasıl bir öğrenciydiniz? İlkokulda gayet başarılı bir öğrenciydim... Ortaokulun e, ilk... ...iki yılında da... ...başarılı bir öğrenciydim... ...fakat sonra... E, şu şey, ...çok büyük bir talihsizliktir aslında... ...çok fazla... ...hikmetimi çekmedi... <gülüyor> O okul, okulun o gidip gelmeleri, dersler vesaireler. Ee, okulu bıraktım. Ortaokuldayken? Orta evet, ortaokuldayken bıraktım. Ve daha sonra dışarıdan bitirdim orta sonu. Ve liseye başladım. Lise sonu da dışarı, Yani lise sona kadar Yine dışarıdan hatta e, meslek lisesi muhasebe bölümü, bölümünü e, okuyordum. Açıktan dışarıdan. Fakat son sınavların olacağı bir hafta önce çok tabii yıllar sonra ameliyat oldum. Rahatsızlık geçirdim bağırsaklarımdan. Ve o sınavlara giremedik ve bıraktım daha sonra tekrar. Evet. Peki... Ee... Yani çok çok... Oh. Okulun Encele çok hitap etmedi. etmediği, okulu çok e, aslında hani ne diyeyim e, sizin belki öğrenme biçiminiz de okulun o dönemki eğitim sisteminin çok uymadığı. Dolayısıyla da okulda çok arası iyi olmayan bir öğrenci. okulda başarılı olsa da sonraki yıllarda çok ısınamayan bir öğrenci e, diyebiliriz herhalde size. Doğru mu? Kesinlikle yine dediğiniz çok doğrudur. Yani hani bana hitap etmeyen konuları tabii ki... E, yani ezbere dayalı aslında fakat ben daha farklı okumayı isterdim. Daha araştırmacı, daha yaratıcı, sürekli hep koca bir kitabı ben öğrensem çobana çok bir şey bir sene, iki sene, üç sene sonra fazla bir şey kazandırmayacak. Ama ben onu yaşarken öğrenirsem mesela bir inkılap dersimizde arkadaşımızın biri dedesi saklamış daha doğrusu. Cumhuriyet döneminden bize dergiler getirmiştik, daha doğrusu gazeteler getirmişti ve onları satır satır, her birisi aklında kaldı. Evet. Yani o daha yaparak, veya... yaşayarak öğrenen bir model demek ki. Peki okul tamam, dönemi, ediyorum. okul dönemi bitti, daha sonra e, yaş ilerledi, e, genç bir birey olarak yaşama devam ettiniz. Neler yaptınız, neler oldu hayatınızda? Neler yaptım? Çok fazla. E, Bekarken çalışma hayatım olmadı. Çok erken sayılabilecek bir yaşta evlendim. Evet. Ve Aa, erken yaşta anne oldunuz galiba. 24 yaşında anne oldum. Peki. Yine e, o zamanda çok erken değildi. Hı hı. <gülüyor> hani okumuyorsanız işte hemen bilirsin. Şey kızla evlendir verirler. Doğrudur. Ülkemizde öyle bir takım gelenekler yok değil. Peki anne oldunuz. Çalışma yaşamı bu arada devam etti mi? Çalışıyor muydunuz? Hayır. Anne olduktan sonra çalışmayı çalışmadım. Şu sebepten dolayı çalışmadım. En azından 3-3,5 yaşına kadar kızımla ben kendim ilgilenmek istedim. Daha sonra da kreşe verip de çalışma hayatıma devam etmek istedim. Fakat o dönemlerde yine 3,5 yaşına kadar tabii ki ben kızıma baktım 4. senesine yaklaşıktı e, kreşe verdiğimde. Kendim iş buldum hiç fark etmezdi benim için. Çünkü e, tek çocuk ve e, bir bireyin benim yetiştirebileceğim çok fazla üzerine koyamayacağımı biliyorum. Artı hem paylaşmayı arkadaşlarla oyun oynamayı e, her şey düzenli bir. Sabah kahvaltısını, saati, öğle yemeği saati, uyku saati, okula gidiş saati, geliş saati daha prensipli olduğunu düşünürüm ben hep evet. giden çocukların. Böylelikle kreşe Ve gidince kreşe çocuğunuz verdim. size çalışmak Efendim? için zaman ortaya çıktı herhalde. Tabii ki tabii ki zaten onu planlamıştım. Ben iş bir sekeserlik kişi bulduktan sonra hemen kreşe verdim ki öyle komik bir rakam <gülüyor> ücret alırdım. şey Çalıştığım yerden maaşımı alıp direkt gider hemen kreşe yatırdım. Çünkü babası şey demişti ne gerek var otur çocuğuna kendim bak işte çalışmana ne gerek var demişti. Ama benim de gelişmem gerektiğine çok inanıyorum. Çalışan insanın evde oturan kişilerle aynı görüşte aynı ...baktıkları yerlerde aynı şeylerin görmediğini düşünürüm her zaman. Evet. Öylelikle şey, evlendikten sonra çalışma hayatım tekrar yeniden anne olduktan sonra başlamış oldu. Peki dediniz ki bir iş yapmam lazım, üretmem lazım, kendimi geliştirmem lazım ve ne iş olsa yapacağım ben bunu dediniz. Sekreterlik işi buldunuz o dönemde. Sekreterlik evet, evet. yaparken, sekreter olarak çalışırken bir gün ne oldu? Sekreterlik eserlik yaparken bir gün e, ustalarımızdan biri geldi. İlk duruyorum siz niçin burada sekreterlik yapıyorsunuz? Güvenlik şirketleri o zaman da çok revaçta güvenlik şirketleri. Güvenlik şirketine gidip bir form doldursanız da boyunuz posunuz da var. Hani bir güvenlik olun bir şey özel güvenlikte çalışın daha iyidir saati belli çocuğunuz için de uygundur vesaire diye. Ben yine hiç çok önemsemedim. Daha sonra onlar bana form getirdiler zarla zorla bana formu doldurttular ve ben e, güvenlik benim form güvenlik şirketine gitti bir hafta sonra da e, telefon geldi görüşmek için aradılar evet. güvenlik olarak değil ama ön muhasebe olarak başladım hem sekreterlik ön muhasebe yapıyordum daha sonra bir gün sabah erkenden apar topar beni evden hemen telefonla apar topar çağırdılar ve önüme güvenlik kıyafetleri attılar dediler ki git Oradaki arkadaşlar birazcık tatsız olaylar yaşamışlar orayı lütfen edeple ve buraya geri dön dediler ve ben güvenliğe gittim güvenlik olarak çalışmaya başladım bir daha sekreterlik yapmadım. Bu arada arkadan horoz sesi duyuyoruz. Doğru duyuyorum değil mi? Doğru duyuyoruz. Bulunduğunuz... Benim küçük bir bahçem var. <gülüyor> ne güzel, ne güzel. Doğal bir program yapıyoruz efendim. Arkadan horoz seslerimizle eşlik ediyor. <gülüyor> Her şey gayet doğal ve e, konuğumuz da bize kendi e, doğal yaşam öyküsünü anlatıyor. Peki güvenlik olmayı anladığım kadarıyla çok sevdiniz. İnsanlarla iletişim kurmak, e, orada herhalde farklı farklı insanları görmek ve hareket halinde olmak sizin yapınıza uydu diye düşünüyorum. Doğru düşünüyor kesinlikle, muyum acaba? Kesinlikle yani e, hiç oturmadan 8 saat çalışıyorsunuz ama hiç oturmadan ve sürekli gelen giden insanlarla hem derdini dinliyorsunuz. Çünkü biz kısa konuşmayı çok fazla sevmiyoruz Türk halkı olarak. Doktora gelecekse veya bir herhangi bir müdürlüğe gidecekse önce derdini anlatıp daha sonra nereye gitmek istediğini söylüyor, söyleriz biz genelde. Herhalde daha iyi anlaşıldığımızı mı düşünüyoruz onu da bilmiyorum ama muhtemelen sürekli konuşma halindesiniz, hareketlisiniz ve çok hoşuma gitmişti. Daha sonra firmalar değişti, ihaleler olurdu o zamanlar, firmalar değişti. Biz eski şirkette çalışanları olduğumuz için bir kısım arkadaşlarımızı çıkardılar. Onların içinde ben de vardı. Fakat ben ne firma değişikliği nedeniyle ne... işten çıkarıldınız? Evet. O çünkü onlar da kendi personeliyle Tabii. gelip çalışmak istediler. Ee, ne yaptım ne ettim ee, çok uğraştım çok çabaladım ve e, belediyenin kendi şirketine e, girebildim nihayet <gülüyor> o zaman ve boşanmıştım zaten. Yalnız bir anne olarak devam ediyordunuz. Hayatınızı, ayaklarınızın kendi evet, ayaklarınız evet. üzerinde durarak e, mücadele ederek yürütmeye çalışıyordunuz. Ve yine kendi mücadelenizle tekrardan belediyeye, İzmir'de Konak Belediyesi'ne tekrardan işe girdiniz. Evet. Peki ne olarak Teka. çalışmaya başladınız? Nerede çalışmaya başladınız? Nerede çalışmaya başladım? Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde. E, Temizlik İşleri Müdürlüğü, bilgisayar bildiğim için yazı işleri müdürlüğüne beni e, orada çalışmama uygun e, Kılıf içildi ve ben yedi buçuk sene yazı işleri müdürlüğünde bir değil çalıştım. Yedi buçuk sene. Evet. Yedi buçuk sene çalıştınız orada e, işinizi belki de severek yapıyordunuz ama yedi buçuk senenin sonunda bir gün dediniz ki ben böyle çalışmayacağım. O zamanlarda sıkılmaya başlamıştım. <gülüyor> Hatta arkadaşlar da bir gün biraz şu varmıyor musun? Hani biraz bir iş ve ondan sonra sıkıldım biraz bir iş. Hayır yani ben yok etmiyorum en azından çıtayı daha yükseltiyorum diye düşünüyorum. Ve daha sonra ne yapabilirim başka bir müdürlüğe mi gideyim acaba falan diye düşünürken araçlar, arabalar geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Aa dedim ben niçin şoför olmuyorum der demez hemen müdür beyin karşısında buldum kendimi. Dedim ben şoför olmak istiyorum. Çok da espri yaparım ya yani espri kaldıran kişilere. Ee, müdür bey de sağ olsun öyleydi şaka Tabii yaptığınızı kralı, düşündü pilot da olursunuz siz pilot da olursunuz deyip güldü geçti daha sonra çok ısrar etti benim ciddi olduğumu görünce dedi şey neden olmasın önce hayır dediler daha sonra neden olmasın dediler şirket müdürünün ikna süresi 3 ay sürdü fakat 3 ay her gün arıyorum haftada 1-2 gün yerine gidiyorum en sonunda tamam dedi ya tamam sen şoför ol ama çöp kamyonu yani çöp o zaman kamyonet vardı B sınıf ehliyetim vardı çünkü. Evet. E, makam şoförü ol yani bir şey müdürün şoförlüğünü yap daha temizdir daha iyidir. Hayır dedim küçük arabayı her kadın kullanıyor ben çöp, çöp kul toplamak istiyorum çöp aracı kullanacağım. Siz ofiste masa başında çalışırken 7,5 sene çalışan başarılı bir personelken bir gün artık bu iş <gülüyor> benim için kısır bir döngüye dönüştü ve sıkılmaya başladım. Başka bir şey yapmam derken çöp kamyonlarını gördünüz. Dediniz ki ben bu çöp kamyonunu kullanacağım. Bunu şoförü olacağım. Kendi müdürünüzü ikna ettiniz ama şirketin müdürünü ikna etmek 3 ayınızı aldı. Bunu yapmayın. Likdur Hanım makam aracı kullanın. Orası daha temizdir demelerine rağmen siz ısrarla çöp kamyonu kullanmak istediniz. Kesinlikle. Ve Peki e ne yaptınız e sonra? Nihayet e, deneyelim bakalım yapabilecek misin dediler ki kadromu da bir ay sonra e, şoför olarak değiştirdiler. Çünkü yapamaz. Konak Belediyesi'nin e, yerleşim şekli olarak ve e, coğrafi şekli olarak da her taraf yokuştur, yolları çok dardır, araç için sokak aralarında çöp toplamak hakikaten çok zordur. Nasıl olsa hani zor gelecektir, yapamaz dedik dedik dediler ve ben bir ay sonra kadromu değiştirdiler o yüzden. Fakat baktılar ki canavar gibi yapıyorum ve inanılmaz mutlu bir insanım. Çok da keyifli yapıyorum. Zaten araç, araba kullanmasını olduğum olası hep çok sevmişimdir. Hem kullanmasını hem aksanlarıyla uğraşmasını da çok sevmişimdir bu arada. Evet. Öylelikle küçük kamyonet kupa diyoruz biz onlara. Onlarla birlikte şoförlük maceram başlamış oldu. Fakat ben ikna ederken her seferinde söylüyorum. Ben tamam şimdi el ehliyetim B sınıfı ama ben çöp kamyonunu kullanacağım diyorum. Herkes de isyan ediyor. Yok artık önce sen şunu bir şey bir kabul ettir. Sen bunu yap normal kupayı kullan falan diye. Ben hemen... E Kupayı aracına şoför olarak okey aldıktan sonra hemen gidip ehliyetimi büyüttüm. El sınıfı yaptım. Ehliyetimi cebime koydum ve ondan sonra her gördüğümde ben kamyon kullanmak istiyorum. Kamyon kullanmak istiyorum. 2012'de başladım. 2015'te de kamyon kullanmaya başladım. Nihayet yani, ehliyetinizi değiştirip sınıfını uygun hale getirip 3 sene uğraşın ve ikna sürecinin sonunda çöp kamyonu kullanmaya başladınız. Ve bugün evet. İzmir'de Konak Belediyesi'nde çöp kamyonu kullanan kadın sürücü olarak hizmet veriyorsunuz. Evet şu an İzmir'de ve Konak Belediyesi'nde zaten şoför olarak da başka bir bayan yok. Bir tek ben varım. İzmir'de de çöp kamyonu kullanan başka bayan yok ama şimdi sanıyorsam Esot... Yani i̇zulaş şoförleri de birkaçı kadın olacakmış diye bir şeyler duydum ne ve çok güzel. hoşuma gitti. İlham olduğunuz belki başkaları için başkalarına da yol açmış oldunuz belki de. Peki etrafınızdaki insanlar, arkadaşlarınız, aileniz tepki göstermedi mi? Ya masa başında bir işte çalışırken çöp kamyonu kullanmak niye ki neden böyle bir şey yapasın diye tepki göstermediler mi size? Şöyle yetişkinler tepki gösterdi fakat ailem annem babamı kaybetmiştik zaten annem e, hayattaydı o zaman hiç Çünkü şey nasıl diyeyim kısıtlı bağlı bir birey olarak yetiştirmedi ailem hiç kardeşimi de beni de biz işte kadın erkek olarak ayrı fikirler ya da şey iş kolları olarak ayrılan cinsler olarak hiçbir şekilde öyle yetiştirilmedik. Erkek yapıyorsa kadın niye yapamasın? Kadın yapıyorsa erkek niye yapamasın? Ve hep bu tartışılır. İşte erkeğin işini yapıyor kadın. Neden? Yani kadının işini yapmak isteyen erkek niye yok? Onu da çok fazla anlamış değilim. Ve bu sınıflandırmayı hani renkler bu kız rengi, bu erkek rengi diye ayıran bu hangi kategoriye göre sınıflandırıyorlar onu da bilmiyorum. Ne güzel. Ne güzel konuşuyorsunuz, ne güzel mesajlar veriyorsunuz. Ee, peki bugün e, geriye dönüp baktığınızda İlknur Hanım'ın bu mücadelesini ve bugün yaptığı işe baktığınızda insanlar sizi görünce galiba e, tepkide veriyorlardır, şaşırıyorlardır en azından. E, alışmışsınızdır herhalde bu tepkilere. Nasıl tepkilerle karşılaşıyorsunuz? Tabii ben şoförlük yaptığımdan beri her gün ilk defa yeni trafiğe çıkıyormuş gibi hissediyorum. Sebebi? illa çalışma anımda görmemiş dışarıdan gelmiş veya daha henüz bölgelerimiz bizim sürekli değişiyor çünkü o bölgede görmeyen insanlar gördüğü zaman aa ilk ilk gün ha, nasıl bir tepki alıyorsam aynı ya yani bugün işten geldim mesela öğlen o zaman bugün de aynı tepki alıyorum o yüzden ben her gün daha de ilk defa yeni işe başlamış, heyecanlı oluyor, çok güzel oluyor, motivasyon süper oluyor. <gülüyor> ne güzel. Peki e, buradan programımızı dinleyen kadın dinleyicilerimize İlknur Hanım bir mesaj vermek istese ne söyler onlara? Abi benim bir sloganım var yok. o şey mesaj şöyle vereyim. Ben cinsiyetimle bu işi yapmadım, hiç düşünmedim, sadece cesaretimle varım diyorum. Kesinlikle bütün kadınların da böyle düşünmesini isterim. En başta kendilerine, kendilerinin verdiği gücü bir başkası hiçbir şekilde vermez. Vermediğini ben kendim çok net biliyorum. Önce o cesareti kendimizde bulacağız, içimizde bulacağız, kendimizde vereceğiz, inanacağız. Sonrasında da harekete geçeceğiz galiba. Ve bazen duymamak, görmemek. Çok güzel bir şey. Yani kötü tepkileri görmemek, olumsuz tepkileri yapamazsın. O ne o sözü duymak, ne o hareketleri görmek bazen çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü engel birçok kişi buna ben de dahilim. Bir Hayatta birçok yapmak istediği şeyler varsa da. Bu tepkilerden sebep ya yapmıyor ya tepki aldığı zaman hemen geri çekiliyor. Ya ben yapmamalıyım evet haklılar deyip bence hiç öyle kendilerini engellememeliler. Evet. Peki İlknur Hanım'ın gelecek planı nedir? Uçak kullanmak gibi planları var mı acaba? <gülüyor> Merak etmiyor değiliz. <gülüyor> yok, Uçak yok, kullanan hayır. kadın pilotlarımız var çok sayıda ama hani hiç bir kadın e, sürücünün e, ne diyeyim kullanıcının olmadığı bir şeyi kullanmak gibi böyle hayalleriniz var mı planlarınız? Çok isterdim yani mesela bir, bir geçip de şöyle bir denemelerim olsun çok isterdim ama yaşım söylemem de benim için bir 44 artık hani o işler çoktan geçti sanırım. Bence geç değil <gülüyor> sizin için. Ama misafir olmayı isterdim. Benim şimdi yaptığım espri işte kamyon kaç seneden beri kullanıyorsun? Yani şu kadar seneden beri kamyon kullanıyorum ama Allah benim hedefim tır. Bugün yarın ben tıra geçerim falan diye söylüyorum. Allah'tan bizim müdürlüğümüzde şey yok. Tır yok. Tır, tır yok. <gülüyor> Belki iş değiştirirsiniz tır içinde. Ne, olsaydı kesin şimdiye kadar yapmıştım. Peki. Peki kızınızın tepkisini de merak ediyorum. Kızınız bütün süreç boyunca herhalde e, böyle düşünen bir annenin kızı da annesini son derece yüreklendirmiş, cesaretlendirmiş, desteklemiştir diye düşünüyorum. Doğru Oo. düşünüyor muyum? En büyük işte, yetişkinlerden aldığım tepkiler olumsuz olduğu bazılarından demiştim. Kızıma söylediğimde, kızım da o zaman ortaokula öğrencisiydi. E, anneciğim hani böyle böyle bir şey düşünüyorum. Çünkü çöp kanyonu bir kadın anne çöp kamyonu kullanıyor ve o da o dönemde tam ergen olmaya aday olduğu dönemlerde nasıl bir tepki verebileceğini tabii ki düşünüyorsunuz ama olay ya hani anne saçmalama masa başında daha kıymetlidir birçok insan için. Tabii. Çalışan anne. Ben dedim böyle böyle çöp kamyonu kullanmak istiyorum anneciğim. Senin fikrin ben kendi kafama yerleştirmiştim gerçi de. Senin tepkin ne olur, fikrin nedir, ne, ol, olsam sen tepki verir misin veya çekinir misin, Ola, utanabilir. Sen dedi ne diyorsun dedi, çöp kamyonunu kullanacağım dedi. Anne dedi ne kadar güzel ve bütün arkadaşların aradı. Annem çöp kamyonu kullanacak, annem çöp <gülüyor> kamyonu kullanacak Muhteşem. diye. Şimdi çok gururla nihayetinde İzmir'de tek kadın ve onun annesiyim. <gülüyor> muhteşem, muhteşem. Peki İkmalım programımızın sonuna geldik artık son cümle dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Ah çok iyi akşamlar diliyorum çok sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. De teşekkür ediyorum dinledikleri için beni. Umarım bu hedefleri olan birçok insana sadece kadına değil bir erkeğe de birçok insana. Hayal ettiği, kendi içinde gerçekten çok istediği hiçbir şeyi ertelemesinler. Muhtemelen. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ilham ben veren bir yaşam edeyim. öyküsüydünüz bizim için. Paylaştığınız yaşam öykünüzü anlattığınız için çok teşekkür ederiz. Eminiz ben bugün bizi ediyorum. bu horoz sesleri eşliğinde dinleyen <gülüyor> dinleyicilerimiz arasında da sizin öykünüzden etkilenip ilham alıp e, ertelemeyecek dinleyicilerimiz vardır. Çok sağ olun katıldığınız için. Güzel diyorum. İyi akşamlar çok diliyorum. Çok teşekkürler. İyi sağ olun. Olsun. Sağ olun. Evet efendim bugün programımızın konuğu İlknur Çoralar'dı. Sevgili İlknur Çoralar İzmir'de konak belediyesinde çöp kamyonu kullanan bizim bildiğimiz tek kadın çöp kamyonu şoförü. E, etrafındaki herkesin tepkisine rağmen ben bu işi yapacağım kadınların yapamaz dediği işi yapacağım deyip bugün hakkıyla bu işi yapan cesur yürekli bir kadın. Biz erkekler kadınların önünü birazcık açabilsek biraz o sahneden kenara çekilmesini bilsek herhalde... Bu dünyada kadınların yapamayacağı, başaramayacağı hiçbir şey yok. Umarız bugün programımızı dinleyen birçok kadın dinleyicimize ve özellikle ilk da altını çizdi. Kadın ya da erkek fark etmez. Hayalleri olan... Tutkusu olan ve onun peşinde gitmek isteyen dinleyicilerimize binemize olsun ilham olmuştur İknonunun yaşam öyküsü. Biz bu programda hep ilham veren yaşam öykülerini konu edinmeye konuk etmeye çalışıyoruz ve hep diyoruz ki içinizdeki o tutkuyu bulun, onun peşinden gidin. Siz onun peşinden giderseniz hayat sizi günün birinde ne iş yaparsanız yapın muhakkak mutluluğa götürecek. İknonun bugün çöp kamyonu kullanan bir kadın şoför ve Gerçekten kendisini program öncesinde de programda da sizlerle de beraber bir kere daha tanıma şansına sahip olduk. Herhalde hayatta gördüğümüz en mutlu insanlardan bir tanesi. Siz de içinizdeki o tutkuyu keşfedin efendim. Biz iki hafta sonra çarşamba günü saatlerimizi 16.30'u gösterdiğinde yine bu mikrofonlardan, açık radyo mikrofonlarından... ...Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlere sesleneceğiz. Sizler yaşam öykülerinizi paylaşmak isterseniz, benim de paylaşmak istediğim bir yaşam öyküsü var derseniz... Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan...